Hagop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar Paylin ve yetvar Tomasyan. Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dirgi programından Merhaba. Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programında Ermeni mizah yazarı Hagop Baronya'nın Bu duit mi bolso İstanbul mahallelerinde bir gezinti adlı kitabıyla önce tarihi yarımadanın deniz surları tarafında Samatya, Narlı Kapı, Altı Mermer, Kum Kapı ve gidip Gedikpaşa semtlerini uğrayıp dolaştık. Kaybolmaya yüz tutan İstanbul-Ermeni çehresinin varlığından bahsederek farkındalık yaratmayı amaçlamakla birlikte yaz döneminde İstanbul şehri içine bir kültür gezisine çıkalım istemiştik. Kendimize rehber olarak ünlü Ermeni mizah yazarı Hagop Barongan'ı seçtik. Baronyan, İstanbul semtlerinde dolaşırken rehberimiz oldu. Sizlerle beraber semt semt mahalle mahalle geziyoruz. Bu kez Kumkapı, Samatya, Kule, sahil yolundan surlarla birlikte sağa dönüp kara surlarının yanı sıra Topkapı'ya uğramak istiyoruz. Topkapı'ya varana kadar sağ tarafta bugünlerde gündeme de oturan Bostanlar var, tarihi bostanlar. Yüzyıllardır burada İstanbul'un sebzesi yetiştirilmekteydi. 50-60 seneler önce dönme dolap tipinde kuyudan su çeken bostan kuyuları vardı. Şimdi bu bereketli ve tarihi toprakların üzerini belediye molozla örtmekte. Bostanlar yok edilmekte. Vahşi kapitalizm dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Yüzyıllardır dillere destan olan kule Marulu adlı ürünün mekanları silinip gidecek. Kimi ülkelerde ekili toprak yaratmak için insanlar canlarını vermekte, bizler ise tarihi değeri de olan ekili topraklarımızı molozla örtüp yok etmekteyiz kendilerini muhafazakar geçmiş değerlerin bekçisi olarak adlandıran zihniyet tarafından gerçekleştirilmesi çok manidar ve anlamlı. Bu şehrin çingenelerine, Ermenilerine, Rumlarına, ağacına, kuşuna, bostanına tahammül edememek, Ceneviz, Bizans arkeolojik kanıtlarını yok saymak, yok etmek ana felsefe olmuş. Vahşi kapitalimizle birlikte kol kola muhafazakar iktidar keyfini çıkartmaktadır. Gelin fırsat vermeyelim. Farkındalık yaratmayı amaçlayan bu programda bu konuyu da yeri gelmişken analım istedik. Yedi kule marul bahçeleri, yedi kule boslanları bizimdir diyerek. Yedi kule boslanlarını Sağımıza alarak yolumuza devam ettiğimizde Belgrad Kapı, Silivri Kapı, Mevlana Kapı geçtikten sonra Topkapı'ya varırız. Topkapı'dan içeri girdiğimizde hemen ama hemen solumuzda Sürpnigavayoz Kilisesi'ni görürüz. Fatma Sultan Mahallesi Sulu Kule Caddesi'ndedir. Mimari açıdan hiçbir iddiası olmayan bir yapı Sürpnigavayoz Kilisesi. Eskiden İstanbul Sur içinden çıkış kapısının hemen sağında yola çıkanların hayırlı yolculuk dilercisine günde birkaç keş kampanası ses vermekteydi, vermektedir. Şimdi günümüzde Topkapı'da çok küçük bir Ermeni topluluğu kalmıştır. Kara Gümrükteki aynı adı taşıyan kiliseye el konmasından sonra, 17. yüzyılın başında Topkapı'daki bu kilise ahşap olarak inşa edilir. 1831'de Vartan Kalfa Tıngıryan eliyle yeniden inşa edilir. 1894'teki depremde hasar görerek onarılır. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri karargah olarak da kullanılır. Kiliseye giriş yandandır. Bu durum ender rastlanır. Gelelim Hagop Baronya'nın Topkapı anlatımına. Topkapı Yalvarırım bu semtin adını söyleme kardeş. Niçin? Çünkü bu semtin adı zihnimde üzücü hatıralar canlandırıyor. İki yaşındaki oğlumu bu semtte kurban verdim. Havası o kadar kötü müydü? Hayır. Doğru söyle. Eğer kötüyse biz de gitmeyelim. Hayır kardeşim havası güzeldir. E nasıl oldu da çocuğun orada öldü? Bir pazar sabahı oğlumu yanıma alarak kiliseye gittim. Diğerleri gibi duamla meşguldum. Ayin esnasında aniden öyle bir ses çıktı ki ah! Bugüne kadar kulağımdan çıkmadı o ses. Ah kardeşim öyle bir ses çıktı ki oğlum korktu, bayıldı, yere düştü. Aman ya Rabbim! gürültüsü müydü? Neye olurdu gök gürültüsü olsaydı? Açıklanamaz bir sesdi. Top muydu? Keşke top olsaydı. Anlamsız bir şeydi. Neydi öyleyse? Diakos'un sesiymiş. Hemen çocuğumu kucakladım ve doktora başvurdum. Umut yok, ödü kopmuş dediler ve çocuğum öldü. Evet beyefendi, yalan söylemiyor. Benim karım da bir gün o Diakos'un sesinden korktu ve üç aylık çocuğunu düşürdü. Bir gün ben de ödüm kopmuş olarak o kiliseden dışarı çıktım. Bu bilgileri okuduktan sonra Semp sakinlerinin dahi gitmek istemediği Topkapı Kilisesi'ne okuyucularımız da gönülsüzce girecektir. Semp sakinlerinin kiliseye gitmeme sebebi olarak kilise çanının olmadığı söylenir. Ancak iki sene önce Hrimyan vaz vermek için buraya geldiğinde... Kilisede insan olmadığını görerek mütevelli heyetine kızarak şöyle dedi Bu halk çan kulesi yapmak için para harcamanız boş bir uğraştır Gördüğüm ve anladığım kadarıyla bu surlardan top da atacak olsanız bu kiliseye insan gelmeyecektir Heveslere gelince onlar her gün kiliseye gelmek istediklerini söylerler ancak korkarlar Yakus'un sesinden korkarak hastalanırlar. Öyleyse biz de kilisenin kapısından bakarak çıkalım. Çünkü doktora ver, verecek paramız yoktur. Üzerinde Koharikyan Okulu yazan Kızlar Okulu zamanında kilisenin yanındaydı. Okulda az çok eğitim vardı. Fakat şimdi Koharikyan Okulu ismi de eğitimi de gereksiz şeyler olduğu için kaldırılmıştır. Yediklerini sindirebilmek ve yürümesini öğrenmek için sadece altmış kız öğrenci gelir gider. Bu eğitim faydalı bir eğitim sayılabilir çünkü birçok kız yürüme biçimini de bilmez. Sentimizin mütevelli heyeti neredeyse hiç değişmez. Bir taraftan istifa eder, diğer taraftan patrikaneden talimatlar gönderilir ve. Eski mütevelli heyeti yeniden seçilir ve sağ salim görevlerinin başına geçer ve çalışmaya başlarlar. Mütevelli heyeti tartışma esnasında kullandıkları resmi dil aşağıdaki gibidir. İtoğlu, ben sana demedim mi o parayı şahsi hesabına geçirme? Kereste, niçin geçirmeyecekmişim? Birbirimize niye yakışıksız şeyler söylüyorsunuz? Eşek sıpaları. Biz mütevelliyeti olacağız. Herkes örnek olmamız lazım. Birbirimize avanak gibi davranıyoruz. Ayı gibi konuşuyoruz. Şimdi babanın mezarından başlarım. ha. Sana ne oluyor? Biz hesap hakkında konuşuyoruz. Sana ne? Şu sardayı aldığım gibi kafana indiririm ha. Eşeğin torunu, birbirimizle medeni şekilde konuşun dedim. Havanak, manda, kötü bir şey mi söyledim? Semtte, Noel ve Paskalya'da sadece bir kişi kendi cebinden bol bol kiliseye bağış yapar. Geri kalanlar da sabah erkenden kiliseye bağış yapar. Daha önce mütevelli heyeti sandığından bağış verirlerdi. Ancak şimdi mütevelli heyeti sandığından verildiği semtte duyulduğu için mütevelliler Noel ve Paskalya'da kendi ceplerinden kilise bağışı vermemek için kiliseden erken kalkıp sıvışırlar. Eğer mütevelli heyetinin yaptığı iş nedir diye sorulursa onların belli başlığı işi dört mülkün akarını toplamak, kilise görevlisinin ve iki jamgoça aylık ödemek diye cevaplayabiliriz. Eğer görevli ve jamgoça maaşlarınızı aydan aya bu mülklerin kiralarından alın diye talimat verilirse, mütevelli heyetine iş de kalmaz. Ancak yeni mütevelli heyetinin iki aydan beri, ...semt okulunun mütevelliğini üzerlerine aldıklarını da söylemeyi unutmayayım. Allah kabul etsin. Ayrılan mütevelli heyeti için sağ olsunlar okulun bütçesini tokatladı ve ayrıldılar. Anılan mütevelli heyetleri iki, iki yıl önce surp Stepanos kutlama gününde... Okula dört fıçı rakı, sekiz fıçı şarap getirerek orada masa açıp sabaha kadar o kadar çok rakı ve şarap içtiler ki yürüyemediler ve fıçı gibi yuvarlanarak evlerine gidebildiler. Öğrenciler de mütevelleri görüp meyhaneye girip Surpistepanos adına birer kadeh kafalarına diktiler. Kilisenin üç papazı var. Onlar düğün, vaftiz ve ölümle ilgisi olan konularla ilgilenirler. Başka bir konu açıldığında ise uyurlar. Semp sakinlerinde okuluna ve kilisesine fazla önem vermez. Akılları sadece düz rakıdır. Topkapılı daima önünde rakıyla birlikte az pişmiş fasulye ya da meyve ile ee, polisin saat 3'te gelip meyhanenin kapısına vurarak onları dışarı çıkaramadıkça sabaha kadar orada otururlar. Konuşmaları melodilidir. Milli işlerle ilgili bir şey sorma onlara. Öyle şeyler hakkında konuşma alışkanlıkları yoktur. Semtin başka bir meyhanesinde semtin asıl kesimi olan bir grup vardır. Bunlar önlerine Otuz paralık bir şişe düzle birbirinden bir boy uzaklıkta otururlar. Birbirleriyle konuşmazlar. Sanki birbirlerini dargındırlar. Yüzleri asık, sus pus, şişelerini bitirip tekrar doldurmaya bakarlar. Öyle bir şekilde ve terbiyeyle içerler ki sanki rakı içmek bir zorunluluktur. Ve sanki şişelerde bir damla rakı kalırsa büyük bir cezaya çarptırılacaklarmış gibi davranırlar sessizlik düzenli bir şekilde hüküm sürer orada hiçbiri gözünü yukarı kaldırıp yanındakinin rakı şişesine bakmaz orada dile getirilen sözler iyi akşamlar şunu doldur iyi gecelerdir konuşmaya alışmış bir mütevelli bunların arasında eğer bir dakika oturursa çatlar doğal olarak kadınlar dedikoduyu sever fakat Çalışkanlıkları ve davranışları büyük övgüye değer. Bunlar gevezelik yapmak için evden eve dolaşan ve sokakları arşınlayan kadınlardan değildir. Çalışırlar ve el işlerini satarak para kazanırlar. Makyajları hiç yoktur. Namuslu giyinirler ve kocalarına büyük sadakat ve itaat gösterirler. Birçok erkek eşine, babaları kızlarına, çocuklar annelerine yük olmuştur. Onların kazandıkları parayla geçinirler. Yaşasın erkek cinsinin şerefi. Semtinde 400 Ermeni evi var. Her birinde hemen hemen iki aile yaşar. Topkapı'nın havası çok sağlıklıdır ve eğer böyle devam ederse hiçbir ölüm olmayacağı için papazlar bu semtten ayrılmak zorunda kalacaklardır. Baronya'nın anlatımı burada son bulur. Şimdi Topkapı'nın komşu semt, semti Öyüp'e doğru yollanalım. Eyüp'te iki kilise bulunuyor. Biri Surp yerya bir diğeri Surp asfazazin Surp Yeghya Yukarı Eyüp diye de anılır. Buradan başlayalım. Surp Yeghya Bazilik planlı, yalın süslemesi olmayan bir yapıdır. Eyüp'ün Nişancı Mahallesi'nde Karayel sokağındadır 18. yüzyılda var olduğu bilinir 1832'de Patrik İstepanos Agavni Zakarya'nın döneminde Harutyun Amira Bezjian'ın ve kız kardeşi Hamas Pürün, maddi yardımlarıyla yeniden inşa edilmiştir bir diğeri Surp Vazidin Kilisesi Kanun Sokağı'nda bulunur aşağı Eyüp Kilisesi diye de anılır 1812'de Ermeni usta ve işçilerin aileleri için yeniden inşa edilmiştir. 1840 ve 1845 yıllarında tamir görmüş. 1855'te Hovannes Bey Dadyan'ın maddi desteğiyle ahşap kilisenin yerine kavgir yeni bir kilise inşa edilmiştir. Biz yine Baronyana dönüp Eyüp'teki her iki mahalledeki insan manzaralarına mizahi bir uslupla göz atalım. Eyüp Eyüp'te biri diğerinden yarım saat uzaklıkta iki Aziz var. Bunlardan birinin adı Asfazazin, diğeri Yehya. Bugün Aziz Yehya'nın Eyüp'ü hakkında konuşacağız. Bu semtte hiç şeytan yoktur. Neredeyse büyük çoğunlukla güvercin gibi saftır. Halk muhafazakar olduğu için bir adım ileri gidememiştir. Ki kendisini tanrı yaratmıştır. Bu semtte gezenler kendilerini <gülüyor> Adem zamanında hissederler. 110 Ermeni evi var bu semtte. Zamanında iki okulları vardı. Biri erkeklerin, diğeri kızların. Ancak o binalar yanmış olduğu için öğrencilerin bir kısmı bir evde bir kısmı da sokaklarda oynar. Çalışkan küçük bir grup var ki bağışla semtin okulunu yeniden inşa etmeye çalışır. Halk çocuklarının eğitimi için yürek tüketmez. Eğer Tanrı isterse der çocuklarımız okula gitmeden de eğitimli olabilir. Burada ne dernek ne de gençlik var. Ama yalnızlık ve çocukluk vardır. Herkes evine çekilip oturmak zorundadır. Komşunun evine gidip bir iki saat oturmak, zaman geçirmek büyük haksızlıktır. Bu semtte sanatta hala kendi kendi beşiğindedir. Eyüp perverlerinin büyük bir kısmı çömlekçi olup topraktan çeşit çeşit kap kacak yaparlar. Topraktan bir çeşit kap yaparlar ki ermeyincesini hatırlayamıyoruz. Bu semtte meyhane yoktur ve rakı satılması yasaklanmıştır. <gülüyor> ne talihsizlik. Bu semtte oturanlar akşamları limon iskelesine uğrar ve orada birkaç kadeh rakı içtikten sonra semtine dönerler. Birçok aile çocuklarını rakıdan kesmek için bu semte gelir. Humması olanların da şimdi ortakö'ye Köy'e gidip su içmekten kesilmek istemeleri gibi. Halk kilise severdir fakat vaaz istemez. Eğer patrikaneden senede bir iki kez vaaz gönderilirse semtli görevinin vaazını verdiği gibi semtten ayrılması koşulu ile memnuniyetle kabul eder. Kadınlar bizim gibi çalışkandır. Bir dakika boş oturmazlar, En entari şalvar giyinirler, feshaneye için fes örerler. Önünden semtin kanalı geçen evlerinin kapı eşiğinde otururlar. Semtin çalışanları hiç değilse bir bağış kampanyası atsaydı o gelirle bu kanalı temizleselerdi içine bazen lambika içenler düşmezdi. Kadınlar, Geniş yüreklidir. Bu nedenle uzun ömürlüdürler. En kısa ömürlü kadın 99 yaşındadır. Eğer 100 yaşındaki bir kadın ölürse çiçek yaşında sayılır. Bir yaşındaki kız ölürse ölü doğmuş sayılır. Kadınların içinde küçük bir kesim var ki konuşmak için zırh giyinmesi. Çünkü bunlar sopayla konuşur ve engellemek için dikkat etmezsen kafanı yararlar. Burada dedikodu umulanından daha fazladır. Konu sınırlı olarak şalvar ve entari üzerinde döner. Semtin mahsulü tahtadan yapılmış çocuk oyuncaklarıdır. Bazen büyük adamlar da kendileri için satın alırlar. Havası her ne kadar da iyi ise de sakinlerin uyuşukluğuna bakarak anlaşılır ki biraz uyuşturucudur. Eyüplerden bazıları sokakta yürürken uyurlar ve rüya görürler. Eyüp Surp Asvazadin. Surp Yeniyan'ın Eübünü gezdik. Şimdi biraz da Surp Asvazadin'in Eübünü dolaşalım. Bu semt elinin ayağını dünyamızdan çekmiştir. Bir adım ileri gitme isteği yoktur. Ve eğer yanılmıyorsak dünyaya geldiğine de pişman olmuştur. Eğer mümkün olsaydı dünyaya geldiklerini için gökyüzüne karşı isyan ederlerdi. Bu semtin sakinleri son derece dindar ve heyecanlıdırlar. Az yer çok dua ederler. Eğitimi sevmez, bu nedenle okuluna da önem vermez. Diğer taraftan bazı gençler semtte eğitim sevgisini yaymak için çabalar. Kadın ve erkeklerin çaresiz bir hali vardır. Genellikle birileri tarafından azarlanmış gibi başlarını daima eğik tutarlar. Bilmek gerekir ki bunlar tembel değildir, çalışırlar fakat bir makine gibi daima bulundukları yerde kalırlar. Allah'a yakın, şeytana uzaktırlar ve o kadar korkmuş durumdadırlar ki eğer sürp yegıya diğer semtte demirden asasını biraz güçlü sallarsa hepsi de bir fare gibi delikten deliğe kaçarlar. Bunlar içinde şişman yoktur. Genellikle zayıf ama sağlıklıdırlar. Sahroşlukları yoktur. Daima su içerler. İyi rüya görüyorlar. Bu semtte her gece en aşağı yüz rüya görmeyen insan yoktur. Bir gün ihtiyarlardan biri bu gece sabaha kadar gözlerimi yummadım. Aman ne çok da rüya gördüm der. Görüldüğü gibi bunlar uyanık oldukları zaman da rüya görüyorlar. Ve ben bundan sonra niye birkaç ay boyunca rüya görmediğimi hayret etmeyeceğim. Çünkü benim göreceğim rüyaları Eyüplüler görüyorlar ya da o kadar çok rüya görüyorlar ki bize rüya kalmıyor bu semt rahmetli Hagop Patrik zamanından beri giyim konusunda da hiçbir değişikliğe uğramamıştır tüm kadınlar gerçi çalışkan ve sadıktırlar ama birbiri hakkında dediku yapma konusunda da tembel değildirler havası çok hafiftir ve bu hafiflik de milyonlarca rüyadan ileri gelmiştir. Bize ayrılan zaman tükenmek üzere. Topkapı, Edirne Kapı, Eyüp civarında gezinirken, sizleri farklı bir sesle de buluşturmak istedik. Çocukluğumda aklımda kalan pes bir ses, kalın bir kadın sesi geldi usuma. Adı Ayda Sönmez. Neden derseniz, ayda sönmez sıradan insanların, avam in sınıfının, ekmeğini ter ile kazanan insanların muhiti olan Topkapı, Edirnekapı, Öyü, Balat gibi semtlerin kiliselerinde genellikle ilahiler okurdu. Özellikle arevakal ilahilerinin okunduğu dönemlerde aranan, beklenen sesti. Araştırdık. Hayatı hakkında bilgi kırıntısına dahi ulaşamadık. Dersek doğru olur. Ve bu durum bize dert oldu. İlk kadın Gazelhan olduğunu söyleyebiliriz. Söyle ruhum, sevdam beni kaç yıl yakacak adlı bir güftesini de Udi Hırant bestelemiş Afidap Karacan Hanım da taş okumuştur. Sevgili dinleyiciler... Ayda Sönmez'in yaşam hikayesi hakkında elinde, elinde bilgi olan var ise bize ulaştırır, aktarır, bizle paylaşırsa kendisine çok müteşekkir kalırız. Şimdi Ayda Sönmez'in seslendirdiği Neva Hicaz Gazelle programımızın son buluyor. Kalın sağlıcakla. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programında buluşmak üzere. Sevgiyle, hasretle. Sirov Ugaradov. Hoşça Hoşçakalın. Hagop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler hazırlayıp sunanlar Paylin ve Yetvar Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41